Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim bizleri mağfiret etsin, bir an olsun nefsimize bırakmasın ve bizleri ibadet eden, Allah'tan korkan, samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle, Müslümanlara saldıran, onları zulmeden, onlara her türlü eziyeti reva gören, kafirleri de kahrı perişan eylesin. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı iman dersine devam ediyoruz. Biliyorsunuz tevhidin en şerefli bablarından bir bab dedik. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ismi, sıfatları birlenmesi ve ibadetin kendisine takdim edilmesi hasebiyle konuların, kavramların en şerefli dalıdır ve en önemli bilinmesi gereken hassasiyetle üzerinde durulması gereken meselelerdendir. Ama maalesef bizlerin zihinlerinde vay yatakta çöp çıkmış, vay işte yatakta şöyle olmuş, o gibi meseleler ilginç meseleler. İnsanın zihnine daha çok ne yapılıyor takalabiliyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin zati, subuti sıfatları vardır ki asıl bilinmesi, asıl üzerinde durulması ve bunların belirlenmesi ve bunun neticesinde de cennete girilmesi gerekir. Doğru mu? Doğru. Evet, zati sıfatlarına baktığımızda kardeşlerim, El-Kahir, -kah El-Kahhar, El-Kavi, El-Muktedir, El-Kadir, Zulkuvvetin Metin e, gibi, El-Gallab gibi isimler vardır. İstediğini istediğine zorlayan ama hiç kimsenin onu istediğine zorlayamama manalarına gelir. İlmiyle alakalı zatî sıfatları vardır. El-alim, ilminin her şeyi kuşatması. El-habir, olacak şeyi olmadan önce bilmesi. El-hakim, ayrıntıları ve vasıfları bilmesi. eş şehit galip olanı ve hazır olanı bilmesi. Hiçbir şeyin ilminin dışında olmaması, el-hafız bildiğini unutmayan manasında, el-muhsi çok bilmesinin onu meşgul etmemesi manasındadır. Kardeşlerim bu sıfatların üzerinde şöyle duracak olursak, en azından ilmiyle alakalı zati sıfatların, bakın her şeyi ilmiyle kuşatması, onun ilminden, e, Eksik bir şeyin olmaması, her şeyi bilmesi, unutmaması, gayib olanı da hazır olun da bilmesi ve e, çok bilmesinin onu meşgul etmemesi bunlar basit şeyler değil. Yani karanlıkta da, aydınlıkta da, engel arasında da, açık alanda da her şeyi gören, her şeyi bilen, ilmiyle her şeyi kuşatan Rabbim demek ki bir yaprak kımıldamasın ki Allah Azze ve Celle'nin onda bir bilgisi olmasın. Demek ki kaçan hiçbir şey nedir? Yok. Öyleyse böyle bir ilaha ibadette insan çok çok ne yapacak? Dikkat edecek davranışlarına, hareketlerine, ibadetlerine, düşüncelerine, gidişatına. Ki Allah Azze ve Celle'nin gadabına uğrayacak her şeyden kendini ne yapacak? uzak tutması gerekir. İradesiyle alakalı zat sıfatlara baktığımızda Errahman rahman geçici ve imtihan dünyasında yaşayan her şeyin rızkını veren, Er-Rahim cennet ehlini nimetlendiren, El-Gaffar cezayı hak edenden bu cezayı kaldırmak istemesi, El-Vedud dostlarına ihsanda bulunması, El-Afu marifet ehline işi kolaylaştırması, El rauf kullarının yükünü hafifletmek istemesi, es sabur cezayı geciktirmek istemesi, el-halim, günah işleyenin cezasını kaldırmak istemesi, el-kerim, ihtiyaç sahibine çok hayır vermek istemesi, el-ber, dostlarını aziz kılmak istemesi manalarındadır. İşitme esemi es es-semi, görmesi el-basir, diri olması ile el-hayy, baki olmasıyla elbaki, elvariz, konuşmasıyla alakalı eşşekur, ilmi işitmesi ve görmesiyle alakalı zatı sıfatının ismi ise errakiptir. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bu gibi birçok sıfatları vardır ki bu sıfatları bilme Müslüman'ı ne yapar? Daha cevval, daha hareketli, daha bilinçli yapar ki bunun en güzel örneğini Allah Azze ve Celle kitabında sizin için, ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir diyor. Allah Resuludur diyor. Yani peygamberlerin, Allah onlardan razı olsun, salatü selam üzerlerine olsun, peygamberler Allah Azze ve Celle ile alakalı bütün isim ve sıfatları, zati sıfatları, usubutu sıfatları hallettikleri için, bildikleri için, teslim oldukları için gözlerinin gördüğü hiçbir şeyden ne yapmamışlar? Korkmamışlar. Her şeyde Allah'a sığınmışlar. Hatta bu karın aç, senin doyurmanı ister diyerek karnının doymasını bile bir peygamber ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'ye havale etmiştir vücudunun her tarafına kurt düşmüştür. Kimden istemiştir sıhhatini? Allah azze ve celleden istemiştir. Hatta Şuara suresinde İbrahim Aleyhisselam'la alakalı gelen ayetlere baktığımızda, hastalandığımda bana şifa veren, odur öldükten sonra beni diriltecek ve bana yardım edeceğini umduğum kimdir? Allah azze ve celledir diyor. Onun için kardeşlerim Allah'ın Azze ve Celle'nin sıfatları bilindiği zaman bir mümine bu çok çok fayda verir. Güçlük kılar ve onu ne yapar? Cesaretli kılar. Yiğit kılar. Korkaklığını ne yapar? Götürür. Pısırıklığını ne yapar? Götürür. İhlasızlığını, samimiyetsizliğini, cimriliğini, pintiliğini hepsini ne yapar? Götürür ve tam yaratılış, fıtrat üzerine insanı ne yapar? Getirir. Ki fıtrat üzerine karakteri selim olan bir insanın da üzerinde ne yapar din güzelleşir, hoşgörülü olur, paylaşan olur, karakterli olur. Eli, yüzü, el gözü, sözü her şeyi ne olur? Emin bir insan olur. Ve ne yaparsa yapsın karşılığını sadece ve sadece Allah'tan bekleyen samimi bir kul olur. Ama bunun dışında olursa herkes talif ettiği takdir beklediği her neyse ona göre yaşantısını, ibadetlerini ne yapar? Yönlendirir. Ama ilah tanınır, birlenirse artık ona sığınır, ona ibadet edilir ve mükafat da sadece kimden istenir? Ondan istenir. Evet. Allah Azze ve Celle'yi alemin yaratılışındaki delillerle tanıma. Alem Allah'tan başka her şeydir. Bütün cisimler araz ve mevcut olan her şey Allah tarafından Azze ve Celle tarafından yoktan var edilmiştir. Allah Azze ve Celle bu konuda önce yaratan ölümünden sonra tekrar dirilten odur buyurmuştur Araf 54'te. ve Vesselam yaratılışın başlangıcı sorulunca hiçbir şey yokken Allah Azze ve Celle vardır buyurmuştur. Sonra mahlukatın yaratılışından bahsetmiş. Eğer kişi cisimlerin sonradan yaratıldığına dair akli delil var mı diye soracak olursa, evet cisimlerin peş peşe gelen birleşme, ayrılma, sukun, hareket, renk, tat ve kokudan ayrı olmadığını görürüz. Bunlardan ayrı olmayan şey de onlardan önce mevzut, mevcut, mevcut. Olmaz buyurulmuştur. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle yeri göğü her şeyi yaratandır ve her şeyi çift yaratmıştır ve öyledir ki yarattığı her şeyi de kendisine muhtaç olarak yaratmıştır ki her şey yaratılan Allah Azze ve Celle'ye nedir? Muhtaçtır. Gelen rivayete baktığımızda Ebu Duha ilahınız Tek bir ilahtır ayetiyle ilgili olarak bu ayet nazil olduğu zaman müşrikler hayret edip Muhammed ilahınız tek ilahtır diyor. Eğer doğru söylüyorsa bize bir delil getirin dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde insanlara yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yaymasında rüzgarları ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları döndürmesinde düşünen kimseler için deliller vardır. Ayetini nazil etmiştir. Bakara 164. Dikkat ederseniz inen bu ayet tamamen Kişinin fıtratına seslenen nedir? Gözünün önünde gördüğü olaylardır. Ve Allah Azze ve Celle'nin birliğini inkar eden insanlara inerek görmüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Diyerek bakın cümle cümle tekrarlayalım ayeti. Göklerin ve yerin yaratılması. Göğün direkleri var mı? Nasıl duruyor? Ancak bu bir ilahın varlığına ve birliğine işaret eder. Yerler nasıl duruyor? Nereye giderseniz gidin, yerin şeklini, görünüşünü, dıştan görünüşünü, içten görünüşünü, gezegenleri düşünün. Su, toprak uzayda durduğu halde dökülüyor mu? Sarkma yapıyor mu? Yapmıyor. Bunların hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine nedir? İşarettir. Aylan güneşin bir yörüngede gidip gelmesi, mevsimlerin oluşması, gece ile gündüzün gitmesi, gelmesi, günlerin, haftaların, ayların, yılların, takvimin oluşması... Bunların hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine ne yapıyor? İşaret ediyor. Çünkü düzen bozulmuyor. Belli bir ahenk içinde, belli bir sistem içinde hepsi ne yapıyor? Akıyor gidiyor. Yine denizlere bakıyorsunuz koca koca su kütlelerinin üstünde koca koca gemiler ne yapıyor? Hayyuuu gidiyor. Bunların hepsinde akıl eden insanlar için neler vardır? Bir ibretler vardır. Yine Allah Azze ve Celle gökten indirdiği o bulutlardan indirdiği yağmurla toz toprak olmuş kurumuş yeryüzünü ne yapıyor? Tekrar diriltiyor, yeşertiyor. Yani düşünün, çölde bir bakıyorsunuz, küçücük bir çiçek, küçücük bir ot. Ne anlıyorsunuz? Gökten Rabbim ona ne yapmış? Bir damla yağmur indirmiş ve onunla öldükten sonra oraya ne yapmış? Hayat vermiş. Bu da Allah Azze ve Celle'nin varlığına, birliğine işaret eden nedir? Delillerdendir. İşte bu ayeti kerimede inkar eden, yani Allah'ın varlığına, birliğine işaret eden delilleriniz var mı? Akli delilleriniz var mı? diye soran o müşriklere Allah Azze ve Celle gözünüzün önünde şu olaylar olmuyor mu? Bunları hala görüp dururken akıllanmayacak mısınız? Hiç akıllanmayacak mısınız? diyerek onlara ne yapıyor? Bir şeyleri gösteriyor. Yine Muhammed bin Yusuf ettaki ki Şafi'nin kitabında şöyle yazılı olduğunu gördüm buyurmuş. Hayret doğrusu ilaha nasıl isyan edilir veya nasıl inkar edilir? Halbuki her hareketinde ve duruşunda Allah'ın varlığına bir şahit vardır. Her şeyde varlığını bir olduğunu ispat eden delil vardır. Doğru. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten İmam-ı Şafi aynı zamanda Şair olan birisidir ve şair derken günümüzdekilerin vay çiçek vay böcek vay kadın vay kız o tipte de yazdığından değil tamamen dinlen alakalı beyitleri vardır ki Allah kendisinden razı olsun. Aynen bu meselede yazdığı beyit gibi hayret doğrusu ilaha nasıl isyan edilir veya nasıl inkar edilir? Halbuki her hareketinde her duruşunda Allah'ın varlığına bir şahit vardır. Her şeyde varlığını ve bir olduğunu ispat eden delil vardır gibi beyitler yazmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Eh, yine gelen rivayette bu zer bildiriyor. Allah kendisinden razı olsun. Ali Selatü vesselam şöyle buyurdu. İhlas ile kalbine kalbine kalbini imana açanlar kalbini selamette, dilini doğru, gönlünü hoş tutup haline razı olan ahlakını düzelten güzel sözleri dinleyip ibret nazarıyla bakan kurtulmuştur. Muhakkak ki kulak huni gözler ise kalbin anladığını takrir edendir. Allah'ın kalbini uyanık kıldığı kişi felaha ermiştir. Evet. Allah hepimizi hayırda kılsın, hayırdan ayırmasın. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere çok güzel bir nasihatı var kardeşlerim. İhlas ile kalbini imana açanlar yani iman edip imanı geriye amel eden bunda sebat eden söz söyleyen ama Allah için söyleyen amel eden ama Allah için amel eden insanı Allah ne yapar? Korur diyor. Felaha eriştirir. Cehenneme giren İlk önce girecek ilk üç kişiden size haber vereyim mi diyor. Hayırsever, zengin, alim ve Allah yolunda savaşan, ölen şehit diyor. Bunları Allah Azze ve Celle hesaba çektiğinde onlara diyor ki size güç verdim, kuvvet verdim, mal verdim, ilim verdim. Ne yaptınız? Onlar ne diyecek? Senin verdiğin bu nimetleri senin yoluna kullandık. Allah Azze ve Celle ve şahit olan melekler ne diyecek? Siz yalan söylediniz. Siz desinler diye yaptınız ve dediler de. Deyip onları ne yapacak? Cehenneme sokacak. İşte burada Aleyhisselatü Vesselam'ın demek istediği bize yaptığı nasihat. Ne yaparsanız yapın ne olacak? İhlas olacak. Yani İhlasla yapacaksınız. İşte o zaman kalbiniz selamette. Diliniz doğru, gönlünüzde hoş olur. Ahlakınız güzelleşir, söz söylersiniz. insanlar sözünüzü ne yapar? Dinler ve ibret nazarıyla bakar. Unutmayın diyor, kulaklar honi. Yani bir şişe düşünün, bir bidon. Ona rahatça bir şeyi doldurmak için ne yaparsınız üzerine? Honi koyarsınız. Ama kulağınızı her şeye açarsanız, her lafı buraya sokarsanız kalbiniz ne yapar? bozulur. Gözünüzü her tarafa tilki gibi gezdirirseniz gönlünüz ne yapar? Bozulur. Gönlünüz artık saf, temiz. Ne yapmaz? Düşünmez. Ee, Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her duyduğunu nakledene yalan namına nedir? Kafidir diyor. Bak bunlar hep bu konuyla alakalı nedir? Meselelerdir. Ki gözü oralarda kulağı da hep o türlü işlerde olan bir insanın Hayır düşünce, hayır düşünceyle bir şeye bakmasını beklemeniz abesten iştikaltır. Onun için söz dinleyin, hakkı dinleyin, göz olarak hakka bakın, her türlü haram, haram söz, haram ilişkide ne yapın? Uzak durun ki gönlünüz hoş olsun, diliniz güzel olsun, amelleriniz de sizlere ne yapsın? Fayda versin. Örnek mi? Yusuf aleyhisselamı zinaya davet eden, o zamanki işte vezirin karısıydı değil mi? Yusuf aleyhisselam ihlaslı olmasaydı ondan kaçar mıydı? İhlas basit bir şey olarak görmeyin kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında ateşten korkuyor mu? İhlas var. Onlara ne diyor? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızı korkacağım diyor. Seçin diyor. Cehennem ateşi mi daha şiddetli sizin ateşiniz mi diyor. Halbuki bir vadiyi yaktılar, yaktılar nar gibi oldu. Ve kendileri yaklaşamadılar. Tepenin gerisinden mancınıkla ne yaptılar? İbrahim Aleyhisselam attılar. Ama buna rağmen ihlaslı olan İbrahim Aleyhisselam hasbinallahi Allah'tan başka vekil bilmem dedi ve Allah'a sığındı. Allah Azze ve Celle de onu ne yaptı? Korudu. Demek ki Allah'a iman, ihlas, samimiyet çok çok önemli meselelerdendir. Çünkü işlenen bir günah, fısk, insanın kalbine leke getirdiği gibi onun gidişatını da ne yapar? Lekeler. Düşüncesini bozar. Cesaretini kırar. Onu korkak yapar, Allah'a imanını sarsar, Allah korkusunu ne yapar? Gevşetir ve bu da onu günahları rahat rahat işlemesine kadar götürür ve öyle olur ki ve vesselamın dediği gibi mümin günah işlediğinde sanki başına dağ konacakmış, göçecekmiş gibi hisseder ama facir diyor günah işledi mi sanki bir sinek ısırmış da Orayı şöyle etmiş de sinek kaçmış gibi hissederdi. İşte bunlar ihlasla, imanla, samimiyetle alakalı olan meselelerdir. Herkes buna göre kendini ne yapsın? Tartsın. Ve nereye gittiğini, hedefinin ne olduğunu, yaşantının nasıl olduğunu anlasın. İşlediği bir günah kendisini rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Ona bir baksın. Evet, devam eden rivayette yine aynı muhtevada, ebogreden geliyor. Ali Selatü vesselam kalp askerleri olan bir kraldır. Kral iyi olursa askerler de ona uyar. O fenalık yaparsa emrindeki askerlik de askerler de fena davranır. Kulaklar huni, gözler silahlık, dil tercüman, eller kanat, ayaklar postacı, ağızlar da rahmet, diğer şeyler gülme, hile ve nefestir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Burada da dikkat ederseniz aynı fitneler hasıl çubuğu gibi kalbe arz edilir hadisinde geldiği gibi hangi kalp bunu içerse siyah bir nokta oluşur. Hangi kalpte bunu reddederse ona beyaz bir nokta konur ve yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona zarar veremez. Fitneleri içen kalpse ne olur? Ters çevrilmiş bir testiye benzer diyor. Şunu kapatıver istersen. Hadisin devamında vücutta diyor bir et parçası var diyor. Hangisi bu? O kalptir diyor. O düzeldi mi? Bütün azalar dilde, gözde, elde, ayakta bütün azalar ne yapar? Düzelir ama o bozuldu mu hepsi ne yapar? Bozulur Dikkat edin bu et parçası kalptir diyor. Bu rivayette de dikkat edilirse kalp ön plana çıkartılıyor ve kalp kraldır diyor. Yani efendi odur. O düzgünse her şey düzgün. Askeri de düzgün, azaları da düzgün. Ama o bozulmuşsa her şey ne yapmıştır? Bozulmuştur. Evet Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine gelen rivayette seni yaratıp bir et, bir yağ parçasıyla görmeni kemikle duymanı, etle konuşmanı sağlayanın şanı yücedir. Evet kardeşlerim, burada Allah Azze ve Celle'nin ihtişamlığına, o güzelliğine, o yaratıcılığına işaret vardır. Biliyorsunuz insanın yaratılışı bir sudan, bir et parçasından, bir kandan, bir pıhtıdandır. Ama o et parçası, o kemik parçası aynı zamanda ne yapıyor? Konuşuyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Görüyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Yürüyor. İşte bunları sağlayan Allah Azze ve Celle'nin şanı ne yücedir diyor. E şimdi gören, düşünen, hareket eden bizler hiç bunu düşünüyoruz mu? Bize bunları veren kim? Hiç aklımıza geliyor mu bunca nimetin şükrünü eda etmek nasıl oluyor? Ama her sabah 360 mafsal kendi halinde Allah'a hal diliyle ne yapıyor? ''Ya Rabbi onun şerrinden sana sığınırım.'' diyor. Yani her mafsalın kendine göre bir zikri, kendine göre ne vardır? Bir şükrü vardır. Bizleri yaratan Allah'a hamdü senalar olsun. Her halükarda Rabb'in bizleri hamd edenlerden eylesin. Yine gelende, yaratmada dilediğini artırır. Fatır, birinci ayette, sesin güzelliği olduğu sahabeler tarafından nakledilmiştir. Yine, yaratmada dilediğini artırır sözünden, katade, o da gözlerin güzelliği olduğunu söylemiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Yine gelen rivayette, Allah, Kalpleri ilmin kabı olarak yarattı. Eğer Allah dile konuşmayı öğretmeseydi, başını sallayarak derdini anlatan hayvan gibi, eliyle işaret ederek derdini anlatan biri olurdu. Evet, Rabbim bizlere hayır versin. Ayeti i kerimede biliyorsunuz, kafirlerin misali, o çobanla hayvanın misali gibidir diyor. Aleykümselam ve Rabbim. Oldu dem. mi? oturdu, Tamam, Allah razı olsun. Tamam, bir aşama bitmiş oldu. Biliyorsunuz, sen diyor onların anlaştığını zannedersinizdir. Çobanlık yapanlar bunu bilir. Hayvan bir şey yapmaya çalışsa, çoban ne yapar? Deneği gösterdi mi? Bak çobanlık yapmış. Hayvan hemen kafayı yere ne yapar? Indirir. İşte ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki. Sen diyor söylüyorsun, Hakk'a davet ediyorsun, misaller veriyorsun. O kafayı kaldırıyor, bakıyor. Ama sen onun anladığını zannedersin diyor. Ama onlar anlamaz. Bir yerde kalpleri kılıflıdır, bir yerde kilitlidir, bir yerde mühürlenmiştir. Bir yerde nedir? Perde vardır. Aynen çobanla hayvanın misali gibi. Burada da anlatılan rivayette Allah kalpleri ilmin kabı yarattı. Eğer Allah size... Dilden konuşmayı öğretmeseydi ne yapacaktınız diyor. Bir şey anlatırken, aynı hayvanlar gibi işaretten havlayarak, miyavlayarak bir şeyler yaparak anlaşacaktınız diyor. Evet, Allah hepimize hayır versin. Her halükarda kendisine hamdeden, şükreden, samimi kullardan eylesin. Yani konuşmanın ne kadar önemli nimet olduğunu ne yapın anlayın. Geçen günü bizim baldızın oğlu var. Küçük bir video atmış. Böyle bir şeyler yapıyor. Engol hareketi falan filan. Sonra altına yazmış. İşte ben sizi çok seviyorum. Enişteyi de seviyorum. Onun kızını da seviyorum. Yani adam bir cümle ya da iki cümleyi anlatabilmek için 10 dakika çekim yapmış. Yani işaret dilini öğrenmiş. Yani düşünün konuşmayı bilmediğiniz zaman işaretle el gol hareketiyle 15 dakika uğraşmamız lazım. Bir de karşılığını bir de onun bilmesi lazım. Sıra bizim dükkana e, bu tür konuşmayı bilmeyen sağır ve dilsizler geldiğinde İlham-ı Şimdi gene e, dertlerini bir şekilde anlatabiliyorlar. Telefondan veyahut yazıyla. Eskiden biz anlamaz o anlamı. O bir şeyler diyor, sen bir şeyler diyorsun. Belki yanlış anlıyorsun. Belki o anlatamıyor, kızıyı çekip gidiyordu. Onun için bizleri konuşur kılan, türlü türlü nimetler veren Allah'a hamdolsun. Burada anlatılmak istenen Allah'ın bize ne kadar nimet bahşettiğidir kardeşlerim. Düşünün, yeni doğan bir çocuğu düşünün, aşamalarını düşünün ve konuşur seviyeye gelene kadar ki aşamalarını şöyle gözünüzün önünden geçirin, konuşma nimetinin ne olduğunu o zaman anlarsınız. A, B, ıngı, ana mı dedi, baba mı dedi, anne diye mi ağlıyor, baba diye mi ağlıyor? herkes kendine göre bir şeyler yapar. Sonra konuşmaya başlar, Konuştu. Bir kelime bile dese artık bayram eder. Biraz geçer lan bu niye konuşmuyor? Niye kelimeleri tam söylemiyor? Niye şey yapmıyor? Artık çocuk normale bindiğinde artık para versen sızmaz. Evet, terbiye öğretilmezse tabi. Allah hepimize hayır versin. Rabbim bu nimetinden bizleri, neslimizi mahrum etmesin ve her halükarda hayırda kullananlardan eylesin. Konuşmayı veriyor ama ne diyor Veli? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş ya da sus. ot bir rivayette çarşı pazar bağıranlardan olma Gece uyuz bir eşek gibi yatanlardan olmadı. Çünkü Allah çok gülene, çok konuşana, gece uyuz eşek gibi yatana ve çarşı pazar bağırana boğuz ediyordur. Allah boğuz ediyordur. Evet, yani konuşmalar ama düzgün konuş, hayır konuş, güzel konuş. Lokman suresinde ne diyor Harun Seslerin en çirkini eşeklerin uyuyor mu lan? Ha. Ha Şimdi bakıyor ya konuşmayım diyor demek ki tamam tamam. Sesini diyor çok yükseltme diyor. Çünkü seslerin en çirkini bak konuşmayı veriyor. Konuşma nimeti var. Ama bak ölçüsünde yanında ne yapıyor? Veriyor. Sohbetin başında biz hangi duayla başlıyoruz? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Demek ki Allah kelamını okuduğumuzda dilden de çıkacak nedir? Oh. Ama birinin önüne bir fıkra at, hemen öbürü başlar. La ben de şunu biliyordum. Öbürünün önüne bir başka bir hikayet, hemen öbürü. Hele bir Karadeniz, hele bir de askerlik. Oh bitti, gece de gitti, gündüz de gitti. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır konusu, ya da Evet. Ebu Derda'dan gelen bir rivayette, Allah kendisinden razı olsun, aleyhissalatü vesselamın dostum diye hitap ettiği üç sahabeden bir tanesi, bir saat tefekkür, bir geceyi ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Diyor. Evet. Yine gelen rivayette, en hayırlı amel hangisi diye sorulunca Ebu Derda'ya tefekkür demiştir. Evet. Tefekkürle alakalı gelen ifadedeyse İbn Ömer'den gelen Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın zatını değil yüceliğini düşünün demiştir. Yani tefekkür edersin, nasıl edersin? Mesela bir tefekkür edelim. Bir deveyi düşünün. Devenin yaratılışını düşünün. Nasıldır deve? Nerede yaşar? Çölde yaşar. Bakın Allah'ın yarattığından alakalı düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Çöl, toprağı nasıldır? Kum. Öyle bir tırnağı olmalı ki adımını attığında ne yapmayacak? Batmayacak. Geniş, çift tırnaklı. Peki çöl nedir? Düzdür. Baktığında ileriyi görebilmesi için ne olacak? Boynu uzun. Peki çölde ne olur? Genelde fırtına olur. Bir kum geldiğinde gözünü olur, kör olur. Gözü içeride çukur, kirpikleri önde ve önü maskelidir ki gelen kumunu ne yapmaz, gözünü kör etmez. Peki çölde ne yiyecek olur? Ancak dikenli çalılar. Dudağı yarık dudaklıdır. Ot yediğinde dikenler batıp yara olmaz. Peki başka ne vardır? Çölde su var mıdır? Yoktur. Örgüçleri vardır. Onun için su doludur. O onu orada ne yapmaz? Rahatsız etmez. Ve Araplar deveye ne derler biliyor musunuz? Çöl gemisi derler. O kadar hızlı gider ki çölde akıp giderler. Yani bu misali yükselt, çoğaltabilirsiniz. Allah'ın onu yaratmasındaki şeyi tefekkür ettiğinizde Allah'ın azametinin, şanının ne kadar yüce olduğunu, ne kadar kusursuz yarattığını ne yaparsınız? Görürsünüz. Pirenin midesini tanzim eden de, filin midesini tanzim eden de kimdir? Allah'ın Yine Kur'an'daki ayetlere bakarak tefekkür edelim. Çevir kafanı da göğe bir bak diyor. Hiç bakıyor musunuz bu ayetten alakalı? Bakıyorsunuz hava bulutlu, hava güneşli, yağmur yağacak. Çevirde bir baktır, emsalsiz nasıl yükselmiş, nasıl direksiz yükselmiş. Bir de yedi kat semayı düşünün, onun üzerinde bir sema, onun üzerinde bir sema. Hepsi de direksiz. Bunların hepsi Allah'ın şanının, yüceliğinin, azametinin, büyüklüğünün nedir? İşaretledir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama burada dikkat edeceğiniz şey... Allah'ın zatını değil, yüceliğini düşüneceksiniz. Evet, Rabbim hayır versin. Allah'ın Azze ve Celle'nin zatıyla, sıfatlarıyla alakalı e, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine gittiğimizde, ayet ve hadislere gittiğimizde ve baştan sona Kur'an defalarca okunduğunda hep zatının, subuti, zati sıfatlarının isim ve sıfatlarının ne kadar yüce, ne kadar kemal sıfatları olduğunu ne yaparsınız görürsünüz. Hiçbir şey onun dengi değildir, doğmamıştır, doğrulmamıştır, o birdir, ona hiçbir şey ne yapmaz benzemez. Bunlar ele baş e, önemli, e, satır başları olan meselelerdir. Ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatlarının da bir Müslüman tarafından çok çok iyi ne yapılması bilinmesi gerekir. Neden? Dua ettiğinde ondan isteyesin. Başın dara geldiğinde ona sığınasın. Bakın Mekke müşriklerine veya geçmişteki müşriklere ne yaparlardı? Bugün mesela bazen bir yerlere çıktığında güvercin uçuruyorlar. Niye uçurduklarını biliyor musunuz? Beyaz güvercin yalnız. he ne yana gittiğine bakıyorlar alçaklar. Sola giderse uğursuzluk olacaklar. Seçimi kaybederler. <gülüyor> Sağa giderse hayır getireceğine inanıyorlar. Biliyor musunuz? Veyahut Kabe'ye gelirlerdi lat veyahut menat uzza ne yaparlardı? Ok çekerlerdi. Okların içinde bir tanesi kısaydı. Kısayı çekerlerse iş kötü. Öbürünü çekerlerse iş iyi. Yani adamlar fala inanırlardı, uğura inanırlardı, uğursuzluğa inanırlardı. Veya yüksek yüksek o çınar ağaçlarının, sedir ağaçlarının yanına gelip savaşa gittiklerinde elbiselerini çıkarıp giydiklerinde ne ne anlanırdı? Savaşta yaralanmayacaklarına, ölmeyeceklerine yani hayrın da de bir ağaçtan geleceğine inanırlardı. Ağaç isterse bin yaşında olsun ne olacak ya? ağaç'a ya neticene yani. Ama maalesef Allah'ın yarattığındaki o güzelliği, azameti görüp ona tapınırlardı. Bir olanı ne yapamazlardı? Birleyemezlerdi. İşte kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kitabını okursak, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okursak, bu misalleri gördükçe imanımız artacak ve her türlü pislikten beri ne yapacağız? Olacağız. İşte o zaman... Şeytan bizi kolay kolay ne yapamayacak? Aldatamayacak. Çünkü Allah Azze ve Celle senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur. Diyor. Şimdi ayeti kerimede şeytan insanı her yerden kuşatacak. Gelecek vesvese verecek. Yaratılışla alakalı vesvese veriyor mu? Veriyor. Yaratan kim? De ki Allah diyor. Öldükten sonra diriltecek kim? Yine Allah. Yaratıcıyı sen, Allah'ın indirdiği ayetlerle, gönderdiği Resul'la öğrenmişsen, Rabbına karşı senin bir şeyin olur mu? Öldükten sonra dirilmeyi inkar eder misin? Edemezsin. Ne kadar şüphe getirirlerse getirsinler. Bunun gibi birçok isim ve sıfatları okuduğunuzda imanınız pekişecek ve şeytan sizi kolay kolay ne yapamayacak? kandıramayacak. Ama devamlı sıhhat içinde yaşayan bir insan sıhhatini kaybettiğinde. Bir eli balda bir eli şeyde diyen hesabı, elindeki imkanları kaybeden insan imtihan olduğunda. Yani çocuğu olan olmayan, işte eşini, çocuğunu kaybeden, malını kaybeden, hastalık olan, sıhhatini kaybeden başına bela, musibet geldiğinde Allah'ın kaderini ne yapmayacak, Gitmeyeceksin. Allah insana her şekilde ne yapar? Dener. Öyleyse öyle bir imana sahip olacağız ki bu öğrendiklerimiz normalde de bize fayda verecek. İmtihan ettiğinde de bize ne yapacak? Fayda verecek. Neden? Çünkü Allah kimseye taşıyamayacağı bir yük ne yapmaz? Yüklemez. Bu senin kafana ne yapacak? yer edecek. Ondan sonra bana niye bunu yaptın, niye yarattın hani şarkılarla insanlara isyana davet ediyorlar, millet de terennüm ediyor ya, onun söylediği sözü, belki cahilane söylüyor ama sen ne yapıyorsun? İnanan bir insan, o sözü ne yapamazsın? Söyleyemezsin. Onun için Allah Azze ve Celle'nin şanının yüceliğini ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz. Onda şek ve şüpheye düşmeyeceksiniz. Şeytan sizi ne yapmayacak? kandırmayacak. kısım kıssasında geldiği gibi şeytan diyor hepsini kandırmış. Onların hepsini güneşe secde eder halde buldum diyor. Bugün güneşe secde eden var mı? Var. Zerduş dediğimiz insanlar var. Doğu tarafında, Kuzey Irak tarafında. Bunlar hala yaşayan insanlar. İneğe tapıyorlar. Hala yaşıyorlar daha başka şeylere tapan insanlar var. Hala yaşıyorlar. Mesela bizim yaşamış olduğumuz şu to toplumda şahmeran hikayeleri vardır. Biliyor misiniz? Bu ne? Yılana. Kime tapıyorlar? Yılana tapıyorlar. Çoğu şeylerin figürlerine bakın. Çinlilerin böyle ejderha şeyleri falan var. Hep ilahlarının nedir? Bunlar simgeler. <gülüyor> Allah Hakk'a, hakkını emrettiği şekilde ibadet edenlerden elessun kardeşlerim. Evet. E, bu konuda sizlere tavsiyem Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini defaatlan okursanız bu meseleyi çok çok daha net pekiştirirsiniz. Ama dersimizin başında da dediğimiz gibi Allah'a imanla alakalı, Allah'a iman meselesinde ölçü İbn Abbas'a soruyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Sen Rabbını neleyen tanıdın? Ne diyor? Kim dinini reyle, kıyaslan, akılla anlamaya, öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz. Rabbim kitabında kendisini nasıl bildirmişse hiçbir şeye benzetmesine, tadiline, iptaline gitmeden olduğu gibi alır olduğu gibi kabul ederim diyor. Resulü sünnetinde nasıl bildirmişse olduğu gibi alır Olduğu gibi kabul eder. Hiçbir şeye benzetmem, içini boşaltmam, bir şeye denk tutmam. Ölçü nedir? Allah'a iman meselesinde budur. Akıl girdiği an ne olur? He? Akılsız kalırsın. Allah Azze ve Celle'nin ya ismini ya sıfatlarını muhakkak bir şeylerle ne yaparsın? İptal edersin. Çünkü aklın ermez. Aklın Almaz mantık devreye girer. Burada mantık geçerli değil. Niye değil? Beni? Çünkü İslam dini akıl dini değil. Ne dini? Vahiy dinidir. Eğer akıl dini olsaydı, Allah Resulü Aniselatü Vesselam insanların içinde en akıllıydı. Vahye gerek yoktu. Vahiy dinidir ve akıllı insanların dinidir. Akıllı insanda gelen vahye tabi olandır. Aklına tabi olup da sapıtan değildir. Aklına ilk tabi olup da sapıtan kim? İblis. Evet. Geçtik peygamberlere iman bahsine. Allah Azze ve Celle tüm peygamberlere salatı selam eylesin. Biliyorsunuz peygamberlere iman meselesinde biz bütün peygamberlere ölçü nedir? İman eder, onların hepsini kabul ederiz. Onlar Allah'ın Resuludur, Nebisidir, göndermiş olduğu insanlığa nedir? Elçidir. Her peygamber kendileri bazen aynı mahalleye, aynı ülkeye, aynı zaman biriminde Beş şehirlere aynı anda gelmişlerdir. Birden fazla gelmişlerdir. Yüzlerce gelmişlerdir. Ama Ali vesselam'ın gelmesi o bir peygamberlerin gelmesi gibi nedir? değildir. Ali Selatü vesselam kıyamete kadar gelen bütün ümmetlere gelmiştir. Onun zamanında aynı anda peygamber nedir? Yoktur. Ali vesselam'ın gelmesiyle diğer bütün inenler ne yapılmıştır? Neshedilmiştir ve artık İslam dini olarak bu Allah'ın razı olduğu dindir ve bütün insanlık için Allah İslam'dan razı olmuştur ve hatemül enbiya da nedir Ali'sülratı ve selamdır. Yani ez cümle biz bütün peygamberlere iman eder ama itaatımız Allah Resulü Ali'sülratı ve selam'a ittibamız, tabi olmamız kimedir? Yine Ali'sülratı ve selam'a bu ölçüdür kardeşlerim. Eğer bu ölçüyü kabul etmezseniz, anlayamazsanız bugün bir Hristiyan ne der? Ben iman ettim bütün peygamberlere ama tercih hakkımı kullanıyorum. La ilahe illallah İsa Resulullah der. Sen hiçbir şey ne yapamazsın? Diyemezsin. Öbürü der ki la ilahe illallah Musa Resulullah der. Sen ne yapamazsın? Hiçbir şey diyemezsin. Ama peygamberlere iman meselesinde ölçü şudur. Akidemiz budur. Bütün peygamberlere iman ederiz. Hiçbirini birbirine üstün tutmayız. Allah indinde onların kendi Allah'ın takdir ettiği şanları vardır. salat selam üzerlerine olsun. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde hiç kimse benim Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğumu ne yapmasın? Söylemesin. Yani hiçbir peygamberi birine ne yapmayız? Kıyaslamayız. Ama itaatımız İttibamız bizim kendi resulumuzadır. O bize neyi demişse biz onu alır. Çünkü ayeti kerimede o size neyi emretmişse onu alın. Neyden de nehyetmişse ondan uzak durun ki felaha eresiniz diyor. Ömer radıyallahan bir gün Tevrat'tan bazı nüshaları Ali sallallahu aleyhi ve yanında okuyor. Bir bakıyor ki Ali sallallahu aleyhi ve gözleri kan olmuş boyun damarları şişmiş ve hemen diz çöküyor. Vallahi biz Allah'ı Rab, dini İslam, seni Resul olarak kabul ettik. Ey Allah'ın Resulü deyince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşuyor. Vallahi kardeşim Musa aranızda olsa ve getirdiğime tabi olmasa andolsun yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Demek ki hak geldi, batıl, zahir oldu. Bizim için Kitaplara iman meselesinde de gelecek. Biz bütün kitaplara indir, kitaplara iman ederiz ama itaatımız, ittibamız Allah'ın kitabı, Kur'an'dır. Kur'an geldikten sonra öbürleri sadece neyi kalmıştır? İsmi kalmıştır. Biz sadece Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a Allah'tan indiğine ne yaparız? İman ederiz. O kadar. Onun dışında hiçbiri bizi bağlayıcı nedir? değildir ve şu zaman diliminde bizi olmadığı gibi kimseyi de bağlayıcı değildir çünkü Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne diyor Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürlerse andosun ki müşrik olarak ölmüşlerdir diyor. çünkü onlar beni kendi öz çocuklarından daha iyi tanırlardır evet kardeşlerim demek ki biz peygamberlerin hepsine ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, bu Tirmizi'nin Kitabı ül Misal'de gelen bir rivayet var, devamlı anlattığımız. Ee, Zekeriya oğlu Yahya, Meryem oğlu İsa'ya, ey teyzemin oğlu, Allah'ın emrettiği şu beş şeyi ya sen kavmine açıkla ya da ben açıklayacağım. Sen bunu yapma işte ben söylerim deyip açıklaması daha sonra ve vesselamın da ben de size beş şey emrederim Bu hadisini hatırlayacak olursanız hani işte şirkin misali sizin bir eviniz olsa bir köleniz olsa kölenize deseniz ki işte ev işte iş çalış kazan burada yat ücretini gel öde ben seni azat edeyim deseniz o da çalışıp kazansa ücretini götürüp bir başkasına ödese bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali budur. Haksını hatırladınız mı? Burada gene. Bu da gösteriyor ki aynı anda hem de aynı kavme iki peygamber ne yapabiliyormuş? Gelebiliyormuş geçmişte. İşte biz bütün peygamberlere ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Hepsi hak üzerine gelmiştir. Salih insanlardır. salat selam üzerlerine olsun. Ama bizim itaatimiz ittibamız Allah Resulü vesselamdır vesselamadır. Evet. Aleyhissalatü vesselam e, hem gönderildiği topluluğa hem ondan sonra gelenlere kıyamete kadar gelecek olan insan ve cinlere gönderildiğine iman ve tasdik etmemiz gerekir. Bu akidenin önemli kaidelerinden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah'a, peygamberine iman edin buyurarak. Allah'a imanla beraber peygambere imanı da ne yapmıştır? Zikretmiştir. Çıplak bırakmamıştır. Sadece Allah'a iman olarak imanı geçerli ne yapmamış? Bırakmamıştır. Hatta hüküm meselelerine baktığımızda Allah hükmederse demiyor. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek, ve mümin kadının bunda seçme hakkı yoktur diyerek Resulü'nü da yanında ne yapmıştır? Zikretmiştir. İşte imanda da Allah'a ve peygamberine iman edin diyerek bizleri ne yapmış? İkisine birden emrih. Yani iman ederken de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah vefat ederken de son sözümüz ne yapması? Bu olması gerekir. Bunun dışında da Aynen yalancı peygamberler olduğu gibi mesela Müseylemetül Kezzap gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamberde ne yapmamamız? Eklemememiz gerekir. Bu da önemli akidelerde bir tanesidir. Ama maalesef günümüzde falan oğulları filan oğulları ya peygamberi inkar ediyorlar ya da e, nebi ve resul kelimelerinde oynayarak işte nebiler öldü işte resullar ölmedi Kıyamete kadar Resul gelecek diye Taha suresinden birkaç sureden bazı ayetleri tevil ederek kendilerine göre şeytani bir yol tutmaya çalışıyorlar. Ama kendi kalpleri eğri olduğu gibi muhakkak eğri kalpli birilerini de bulacaklardır. Yani pazara gittiğinde her şeyin bir satıcısı her satıcında bir alıcısı muhakkak ne yapıyor? Buluyor. Adam elmayı dökmüş Öbürü de dökmüş. Biri bitirmiş, biri bitirememiş. Hocalarına gelmişler. Sen ne sattın? Elma. Sen alma. Ha, nasıl bağırdınız? Elmaya gel elmaya. Sen nasıl çağırdın? Alma, alma. Göresine eh. e, göre gelir de alma, alma diye bağırsan adam almayı almaz. Elmayı ne yapar? Alır. Hep satıcının bir alıcısı vardır, bulunur. Rabbim bizlere hayır versin. İmanda da, küfürdü de, küfürde de nedir? Bu böyledir. Hakkı anlatırsın, anlatırsın. Adam uyur, kulağına laf girmez. Gözü aynaşta, gönlü oynaşta olur. Ya da uyur, ya da başka şeylerde tilki gibi gezer. Beden buradadır. Ama sohbetli biter, gözleri fildir fildirdir. Kuduz gibidir. Nerede bir laf var, nerede bir şey var? Kulağını oraya diker, gönlünü ne yapar? Oraya götürür. Düşünceleri de bozuk. Bedeni de bozuk. Gidişatı da bozuktur bu adamın. Ama hayır düşünen, hayra giden insanların uykusu bile neydir Harun Hoca? Ramazan'da değil mi? Evet. Ramazan'da. Her zaman. Nasıl düşüyor armut gördün mü? Ramazan'da Ramazan'da. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Zatı sıfatlarına iman ettiğimiz gibi onun gönderdiği emin Resul'a elçiye de ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Bugün günümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hiçe sayan zavallılar, akıl yoksunlar yok mu? Hat safhada. Bunların kökü kesilir mi? Mümkün değil. İman varsa kıyamete kadar küfür savaşı da nedir? Yani bu mücadele hiçbir zaman ne yapmayacak? Sıfırlamayacak. Muhakkak Allah Resulü'nü inkar eden, ona söz söyleyen, taan eden insanlar ne yapacak? Çıkacak. Ama öyle bir ölçü var ki, yani sarsılmaz, inkar edemeyecekleri Allah öyle bir tuzak kurmuş ki. Şimdi düşünün. Bu nedir? Allah kelamı. Kimin ağzından çıktı bu? Heh? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Vahiy kime geldi? Ona geldi. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inani hemen aldı, zap etti. Ne yaptı? Yaz. Kime? Okuma yazması olan vahiy katiplerine ne yaptı? Yazdırdı. Doğru mu? Çünkü ayetlerinde sabit. Ümmü olan. Peygamber'e oyunduyor değil mi? Ümmi ne demek? Okuma yazma yok. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmülüğünü kabul eden ki etmek zorundasın. Ayetleri ona indi. Yazan kendisi değil. Peki nasıl olur da o aynı ağızdan çıkanın bir şeyi kabul ediyorsun bir şeyi ne yapmıyorsun? Kabul etmiyorsun. Böyle bir şey var mı? Mümkün mü? Birini yalanladığın zaman yani hadisleri yalanladığın zaman aynı zamanda neyi yalanlamış oluyorsun? Ayetleri de yalanlamış oluyorsun. Yani Allah öyle bir tuzak kuruyor ki bunlara, hani ben Kur'an'a inanırım da hadise inanmayayım, inanmam diyen insanlara veyahut yaşayan sünnet, Arap'tı adetleriydi diye şey yapanlara tamamen bu fıtri olarak da nedir? Bir reddiyedir. Allah Azze ve Celle onlara öyle bir tuzak kurmuştur ki ki ayetleri okudukça bunları görmek mümkün. İşte bir hurma meselesi, bir kıble meselesi, bir Allah'la Resul'ün arasını ayırma, Kur'an'dan hadisleri ayırma meselesinde Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayette onlara hep ne yapmıştır? Tuzaklar kurmuştur. Allah'la Resul'un arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte onlar Kafirlerin ta kendisidir diyerek Kur'anıyım veya Kur'ancıyım, ben mealciyim diyenlere Allah Azze ve Celle Resulü inkar edenlere ayeti ne yapıyor? Getiriyor, gösteriyor. Görüyorlar mı? Ha? E göz yok ki görsün. gönüllük yok ki anlasın. Kalp yok ki ona tabi olsun. Onlar kılıflanmış, paslanmış, Kilitlenmiş olduğu için Hakk'a giden yolu ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. Bir gün İbn Abbas'a <gülüyor> küfe tarafından birileri geliyor. Bizim orada bazı insanlar var diyor. İşte kendilerine vahiy geldiğini söylüyorlar şöyle. Doğru söylüyorlar diyor. Gelen adamlar ne yapıyor? Şaşırıyorlar. Yani İbn Abbas söylüyor bunu. Siz niye şaşırıyorsunuz? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diyor. Allah Azze ve Celle kitabında şeytan da dostlarına vahyederdir. Ne gözünü saktın? Nerede? Enam, bugün bir araba plakası gördüm biri kütücü yazıyordu. Oho, <gülüyor> evet, oran ardı. Şeytan da dostlarına ne yaparmış? Vahyederdir. Demek ki iyi bir Kur'an okuyucusu olduğumuz zaman şeytan ne kadar şüphe atarsa atsın bu Müslümana ne yapmıyor Zarar vermiyor. Ama demin de dediğimiz gibi her satıcının muhakkak bir aracısı var. Cinli ise muhakkak bir deli bulur. Dinsizse muhakkak hırlı hırsız birini ne yapar? Bulur. Yani her renkte her boyada birini bulmak mümkün kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biz bütün indirilen, bütün gelen peygamberlerin hepsine ne yaparız? İman ederiz, hiçbirini birbirinden ayırt etmeyiz. Rabbimizin ayetlerini duyduğumuzda işittik, itaat ettik, iman ettik deriz. Ve Rabbimizden af dileriz, dönüşün ona olduğunu ne yaparız biliriz ve unutmayız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüze la ilahe illa ente, estağfurke ve Tubili. Velhamdülillâhe <tık> l-abbi